Günaydın. Bugün tüm kampanyalarımızın konusu sınavlar, atamalar, öğretmenler, kısaca eğitim. İlk kampanyamız Begüm Yıldız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Begüm talebini 2013 CBS seviyemize ve amacına uygun değildi, Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili gerekeni yapsın sözleriyle dile getiriyor. 2013 CBS gereksiz derecede zor ve geçen yıllara kıyasla adaletsizdir. Sınav kesinlikle amacına uygun değildir. Zor sorular karmaşık bir anlatımla verilmiş ve çocukların kafalarının daha da karışmasına ve bu nedenle de hem çok zaman harcayıp hem de paniklemelerine neden olmuştur. Sınav başarısızlıktan öte bir sene boyunca çalışıp sınava hazırlanan ve kendine güvenen birçok öğrenci de psikolojik sorun yaratmıştır. Bu durum psikolojik ve pedagojik açıdan ele alınmalıdır. Eğitim olanakları görece yetersiz öğrencilerin, bu sınavdaki durumu da ayrıca dikkate alınmalıdır diyor Begüm. Ve kampanyasının amacını gençlerin geleceğini etkileyen tüm bu sorunlara dikkat çekmek, SBS'nin öğrencilerin seviyesine ve amacına uygun olmadığını herkese göstermek ve 2013 puanlama ve yerleştirme sistemi ile ilgili yetkililerin bu şikayetleri dikkate almalarını sağlamak olduğunu söylüyor. İstikrarlı bir eğitim sisteminin olmayışının faturası gene gençlere kesiliyor. Tüm bu sorunlar içinde kafamızda çelişkilere neden olan bazı sorular var. Geçmiş yılların sınavlarıyla kendini değerlendiren öğrencilere neden bu kadar zor sınav yapıldı, neden tam puan yapanların hepsi özel okul öğrencileri? Okul başarı puanı sisteminin hiçbir haksızlığa, adaletsizliğe mahal vermeyeceğinin garantisini verebiliyor musunuz? Notların şişirilmesinin mümkün olmadığını söyleyebilir misiniz? Okul başarı puanı her sene için nasıl yüz olabiliyor bunu açıklayabilir misiniz? Biz bu kampanyada imzası olan öğrenciler, veliler, öğretmenler ve konuyla ilgili duyarlı olan kişiler olarak bu sorulara olumlu cevaplar veremediğimiz ve belirtilen soruların önemini inandığımız için bu kampanyayı imzalamış bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili gerekeni en kısa zamanda yapmasını talep ediyoruz diyor bir gün imza kampanyası hakkında detaylı bilgiyi change.org/taksim-cbc2013 adresine ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Sıradaki kampanya Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Rehber Öğretmen Kursu'na yönelik başlatılmış. Talebi ise Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Rehberlik Kursu'nun durdurulması. Dünyada henüz 4 yıllık bir lisans eğitiminin verdiği beceri ve kalifiye eleman ihtiyacının ki özellikle psikoloji gibi çok önemli ve bıçak sırtı bir alanın eğitiminin 220 saate verilmesinin mümkün olmayacağını ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarının mağdur edilmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın felsefe ve sosyoloji bölümü mezunlarına 220 saatlik bir kursla psikolojik danışman ve rehber öğretmen olma yolunun psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı mensupları olarak kapatılmasını istiyoruz diyor kampanya sahibi. Kampanya hakkında detaylı bilgi için change.org/pdr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada bilişim teknoloji öğretmenleriyle ilgili iki kampanya var. Hatırlarsınız her okulda bir bilişim öğretmeni olması talebiyle Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Ömer Bey'e yönelik başlatılan kampanyayı sizlere iletmiştik. Biz bilişim öğretmenleri olarak şu anda bile büyük bir sorun olan bu konuya dikkat çekmek ve öğrencilerin ülkemizin geleceği için yenilikler, teknolojik ürünler geliştirebilecek düzeye gelmeleri için teknolojiyi küçük yaşlardan başlayarak Öğrenmeleri gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan her okula mutlaka bir bilişim öğretmeni atamalarını ve bununla ilgili gerekli düzenlemeyi yapmalarını talep ediyoruz diyordu kampanyayı başlatan Ahmet Sarı. Bugünkü haberlerin ilki ise İlkel Erdevil tarafından Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik başlatılmış. Bu defa kampanyanın talebi bilişim teknolojileri öğretmenlerine 4 bin atama. İlker son günlerde yaşanan olaylardan sonra bilinçli internet kullanımı konusunda ne kadar yetersiz olduğumuz bir kez daha anlaşılmıştır. Doğruyu yanlışa ayırt edemeyen, her gördüğü içeriği paylaşan ve inanan bir neslin herkese özellikle devletimize büyük zarar vardır. Bu çok önemli olduğunu düşündüğüm bu ders için uzmanları olan bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından verilmesi gerektiğini inanıyorum diyerek meclisin bu konudaki bilişim teknolojileri raporunun Avrupa'da ilk öğretim çağında internet bilinçli kullanım müfredatı olmayan tek ülkeyiz dediğini hatırlatıyor. Her okula en az bir tane bilişim rehber öğretmeni alınmalı. Bu kadrolarda yalnızca işin ehli bilişim öğretmenlerine yer verilmelidir. Aksi halde internet kirliliği başta olmak üzere öğrencilerimizin ayağı basit bir şekilde kayacaktır. İnternetin provokasyon aracı olarak nasıl etkili olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu işin ciddiyetinin umarım farkında oluruz diyor İlker. Kampanya hakkında detaylı bilgi. Change.org Taksim bilişim rehberleri adresinde. Bilişim konusundaki ikinci kampanyanın talebi ise bilişim teknolojileri öğretmeni olarak sadece bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü mezunlarının atanması. Muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı olan kampanyayı Mehmet Tunay başlatmış. Mehmet TTK 80 sayılı kararına göre Mevcut çizelgede ortaokul bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek bölümlere bakıldığında 12 bölüm bulunduğunu ve bu 12 bölümün bir tanesinin eğitim fakültesi bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü, diğer 11 tanesinin ise teknik eğitim fakültesi ve mühendislik fakültesi bilgisayar ile ilgili bölümlerden oluştuğunu iddia ediyor. Mehmet mevcut çizelgeye bakıldığında çağdaş eğitim anlayışı ile uyuşmamaktadır. Eğitim fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesi arasında eğitim anlayışı bakımından çok fark vardır. Başta derslerde pedagojik olarak konuların üzerinde durulması farklıdır. Eğitim mezunları aynı zamanda sahip olduğu öğretim teknolojisi kavramıyla bütün derslerde teknolojinin nasıl kullanılacağı konusunda öğretmenle birlikte çalışabilir. Öğrencilere teknoloji kullanımı, modern okur yazarlık kavramlarını öğretir. 21. yüzyıl insanının kendini gerçekleştirmesi için çabalar ve en önemlisi 75 Üniversite'de BÖTE yani Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü eğitimine devam etmektedir. Yıllarca mezun vermeye de devam edecektir diyor. Mehmet'in başlattığı imza kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi change.org/bote adresinde. Günün son kampanya haberinin muhatabı Abdullah Gül. Halil İlhan Aydoğdu tarafından başlatılan kampanyanın talebi ÖSYM'nin soruları saklamaması ve haksızlıklara fırsat vermemesi durumu. Halil yeni yasa tasarısı ile 4.982 sayıda bilgi edinme Kanunun ikinci maddesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu kanun kapsamı dışındadır fıkrasının eklendiğini söylüyor. Bu duruma göre eğer önümüzdeki günlerde siz de bu yasayı onaylarsanız Artık ÖSYM soruları yayınlamayacak. Dolayısıyla hatalı sorular arada kaynayacak. Sorulara itiraz edilemeyecektir. Böylece sorular daha özensiz hazırlanacak. Kimse hak talep edemeyecek. Kısacası birçok gencimiz, hekimimiz, tüm meslek gruplarından bireylerimizin kaderlerinin çizildiği bu sınavların yayınlanmayacak olması derin yaralar açacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım sizden sağduyu gösterip ilgili maddeyi veto etmenizi bekliyoruz sözleriyle talebini İfade ediyor hayır kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/osym soruları adresinde. Evet değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.